İmam Munavi şöyle anlatır. Çoğu zaman fitneli kadınlar olur. Gençleri tahrik eder. Öyle bir kadın, erkeğe veyahut öyle bir erkek kadına görüldüğü takdirde görenin hemen kendi ehline dönmesi güzeldir. Ta ki şehvetini helal yerde ifa etsin. Fakat bu meselede çok mühim bir incelik vardır. Pek çok insanlar bu inceliği bilmekten acizdirler. İncelik şudur. Bir kimsenin Ehliyle temasta bulunurken ecnebi bir kadının güzelliklerini düşünmesi malikilerin dedikleri gibi haramdır. Nitekim hanefilerde de bir kişi su içerken onu şarap olarak tahayyül ederse ona su içmesi haramdır. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. İmamın sözüne binaen deriz ki yatak odasında şehveti tahrik edecek fotoğraflar, filmler ve benzerlerinin bulundurulması haramdır. Bir erkek hanımına su içirirse ondan bir sevap alır. İzaha, Su içirmekte sevap varsa yedirmek ve giydirmekten de sevap vardır. Nitekim sofrada kişinin hanımının ağzına vermiş olduğu lokmadan birçok sevap vardır diye birçok hadisten anlaşılmıştır. Bu haslet sevgiyi de meydana getirir.